Ağın b B Allah ﷺ Şeytan Rjim Bismillahi R-Rahman R-Rahim Alhamdulillah Rabbil 'Alameen V Salat V Salamu 'ala Rasulina Muhammed V Ala Alihi V Sahibhiy Ajamain V Hwa 'ala Konumuz ve who yani beyanı konumuz beyan malumunuz beyan. Ala miktarı muhakkikun, tahkik ehlinin tercih ettiğine göre beyan 500 beş kısımdır. Beş türlü beyan var. Beyanı takririn birincisi beyanı takrir ve tefsirin ikincisi beyanı tefsir ve takviirin üçüncüsü beyanı takviir. Ve tebdilin dördüncüsü beyanı tebdil Ve zaruretin beşincisi de beyanı zaruret Bu beş beyan sırasıyla anlatılacak inşallah ile birlikte Ve izafetül ile ile'l erbaatil uvel Beyan kelimesinin ilk dört kısma izafesi Dört dediği takrir, tevşir, tağhir, tebdil Bu ilk dört kısma izafesi min qabili ifadeti'l am ila'l khas amun khassa izafesi kabiliindendir yani beyan amdır Takril olsun tefsir olsun taghyir olsun tebdil olsun nedir tahtında birer kısım olmaları itibariyle khas'tırlar amın khassa izafesi kabiliindendir bunlar bir de beyan daruret vardı sonuncusu vel Ve hamisi beyan kelimesinin 5'inciye izafesi ise min izafeti şey ilâ sebebihi. Bir şeyin sebebine izafesi kabilindendir. Ey beyanun, ne demek oluyor o zaman beyanu darure? Beyanun bir beyan ki yahsulü bir sebebi darureti daruret sebebiyle hasıl olan beyan demek oluyor. Ve ve zapti, beyanı beşe zapt etmenin yani beş kısma zapt etmenin gerekçesi nedir? Neden altı kısım değil veya dört kısım değil veya üç kısım değil, yedi, sekiz değil de illa beş. Onu söylüyor, gerekçesi şudur. Enel beyane beyan imma bil mantuk beyan ya mantuk ile olur. Hani bir lafzın ibaretçinin ifade ettiği o lugat manası ne idi? Mantuku idi. Ya onunla olur. Ev <gülüyor> gayrihi veya o mantuktan başkasıyla olur. Ki beyan-ı fiille fiil olduğunu geride zaten mişaliyle anlatmıştık. Onun için diyor ki ve sani mantıktan başkasıyla beyan olursa o nedir? Beyan-ı daruretin. O beyan-ı Eğer beyan mantıktan başkasıyla olursa nutk edilen söylenenden başkasıyla olursa o zaman ne olur? Beyan-ı darure olur. Velevvelü birincisi eğer beyan o nutkedinle kelam ile yapılıyorsa, imma en yekune beyanen liman el kelam. İma en o beyan yani mantık ile olan, söylenen ile olan beyan olur. Ne olur? Beyan liman el kelam. Kelamın manasını beyan olur. Hangi kelam bu? Beyanda mutlaka ne gerekiyordu? Geçen bir şey, geride bir kelam geçti. Misal, o kelamı beyan ediyorsunuz. Ne ile bir kelam ile? Ya bunu beyanı zarurette dediğimiz gibi mantuk yani kelamdan başka bir şeyle yapıyorsunuz onu şöyle deyin o beyan zarure. Eğer siz geçeni, geçen kelamı o geçen kelamın manasını yine ne yapıyorsunuz beyan ediyorsunuz. Bu beyan ne olur? Mantuk ile beyan ediyorsunuz. Kelam ile beyan ediyorsunuz. İşte bu beyan imanyekone beyan eliman el kelam o geçen kelamın manasını beyandır. Nasıl göreceğiz şimdi? Ya manasını beyandır. evi lazimi lahu ve O geçen kelamın manasına lazım olanı beyandır. Ne gibi mesela? Kel müddeti, müddet gibi. Yani nesihte yani buradaki ifadesiyle beyanı tebdilde müddet gibi. Ne çıktı ne vardı? ne çık? Neyi beyan ediyordu? Muddeti beyan ediyordu. Yani ayetten çıkan hükmün şuresini beyan ediyordu nesih. Onun için netih nedir demiştik geride beyandır demiştik. Kel muddeti. Et tani ikinci beyanı tebdilin. İşte geride geçen kelamın manasının lazımını beyan ediyorsa mantık. sizin şu anda söylediğiniz söz geride geçen kelamın lazımını mesela müddet gibi o lazım onu beyan ediyorsa o nedir? O beyanı tebdilin. O beyanı tebildir. Hepsinin bir hale gelecek, merak etmeyin. Sadece hasrın ve cin'i anlatıyor. Vel evveli birincisi, kelamın manasını beyan eden. Geride geçen kelamın manasını mantık ile, yani söylediğiniz bir söz ile yine beyan ediyorsunuz. İşte sizin ikinci olarak söylediğiniz, o mantık dediğimiz, yani söylemiş olduğunuz söz, geride geçen kelamın, lazımını değil, kelamın manasını beyan ediyorsa... O da iki kısımdır. Ya beyanı takrir olacak veyahutta da beyanı tefsir olacak. Ne zaman takrir olur, ne zaman tefsir olur. Şimdi onu söylüyorum. böyle birincisi, imma اَنْ يَكُونَ بِلَا تَغْي۪يرٍ Bu beyan, geride geçen kelamın manasını değiştirmeksizin olur. اَوْيَاهُوْا <gülüyor> Veyahut veyahutta geride geçen kelamın manasını değiştirerek olur bu beyan. Eztani ikincisi Geride geçen kelamın manasını Beyan eden kelam Mantuk demişti Ona kelamdır ondan Murat Söylenen söz Eğer o geride geçeni Değiştirerek beyan ediyorsa Nedir o Beyanı ı beyanı Beyan-ı Hep bildiğiniz bir misaldir o Bir adam karısına ente talikun Sen bozsun dese Böyle bitirse sözü olacak Sözü ne olacak hanımı bir talakla boş olacak. Ama tutar da ona. En te talikun inda eklerse en te tenciz vardı. Yok e kelamın manası ne kadının boş olmasını filhal vakı kılma. Onun adı tenciz. Bu vardı. Ama inda halti darı deyince ne oldu? Gelecek bu mişal. Bunu deyince o tenciz dediğiniz filhal vakı olacak olan talak değişti değiştirdi onu ne değiştirdi ne değiştirdi. ne yaptı onu talik etti o şart vaki olduğunda artık talak vaki olacak takhir bu o beyanı takhirdir böyle birinci şey, eğer geçen kelamın manasını beyan dediğimiz mantok yani o kelam değiştirmiyorsa o nedir o o da iki kusum nedir o اِمَّا اَنْ يَكُونَ مَانَ الْكَلَامِ مَالُومًا ya geride geçen kelamın manası malumdur لَكِنَّ اَتَّانِيَ اَكَّدَهُ fakat birincinin manası malumsa o zaman beyana ne hacet akla gelir öyle değil mi lakin ne onun için söylüyor madem ki geçen kelamın kelamı sabıkın manası malumdur beyana gerek var mı malum şey beyan edilir mi hatta malumu beyan ettiğiniz zaman size ne derler sen malumu ilan ettin derler. İlan ettin aslında. Bildirdin malumu. Zaten biliniyordu. Niye söylüyorsun ki derler? ama burada diyor ki birinci kelamın manası malum ise o lakinne taniye fakat ikinci mantuk dediğimiz o söylenen ikinci beyansa dediğinde söylenen kelam nedir? Ekedahu. Ek o birinciyi kuvvetlendirdi, pekiştirdi. Nasıl pekiştirdi? Neyle yaptı bu işi? Bima qatal ihtimale. İhtimali keserek yaptı bunu. İhtimali keserek birinciyi pekiştiriyorsa buna beyanı takdir diyeceğiz. İhtimalden muradı biraz sonra beyanı takririn tarifinde göreceğiz. Oradaki ihtimalden murad nedir? Mecaza ihtimal veyahut da taksise ihtimaldir. O ihtimali kesecek şeyle birinci kelamı pekiştiriyorsanız ki birinci kelamın manası nedir? Malumdur. Sadece kuvvet veriyorsunuz. İhtimali ortadan kaldırıyorsanız... Onun adı beyanı takrir olacak. Demek ki beyanı takrirde ne var? Onu şimdiden söylemiş olalım. Beyanı takrirde geçmiş olan kelamın manası zaten malumdur. Sadece ihtimal, mecaz ihtimali veyahutta taksis ihtimalini ortadan kaldırıyorsunuz. Onun için buna ne diyoruz biz? Beyanı takrir, gerideki hakikat manasını kuvvetlendirme demektir bu. Galizeydir. Bana geldi. Bu nedir bu? Zeydin gelmeşin noktasında hakikattır bu kelam. Manası malum budur, malumdur. Bir daha zeydün diyorsunuz. Yani Zeydun bir daha zeydün diyorsunuz. Tehkit yaptınız değil mi? Tehkiti lafçı bu. O ikinci zeyd nedir? Beyanı takrildir. Nahif'den verdim ki misali şey anlayasınız daha rahat diye. Verecek misali burada da başka şeyden. Niye? Çünkü cani zeydün dediğiniz zaman delile dayalı olarak bir mecaz burada söz konusu değil. Zaten beyanı takrirde kelamın mutlaka muradı nedir? Hakikat. Hakikat murattır orada kelamdan. Ca'ni Zeydun'dan murat nedir? Hakikattır, mecaz değildir. Peki Ca'ni Zeydun'un mecaza ihtimali var mı? Delilden kaynaklanmayan bir mecaza ihtimali var. Yani şey gibi değil. Ne gibi değil? Ray-i fil gibi değil. Oradaki Esed kelimecinin Rajulü manasında olduğuna karine var çünkü. Ama caeni Zeyd'indeki Zeydin amır olmasına ne yok? Karine yoktur. Şimdi bu sözü duyan kişi şöyle düşünebilir. Delil yok. Ama akla gelebilir. Sürçü lisan etti bunu söyleyen de caeni Ahmedu diyecekti de ne dedi? Zeydün dedi. Bu bir ihtimal değil midir? Delilden kaynaklanmıyor. Ama neticede bir ihtimaldir o ihtimali ortadan kaldırıyor ikinci zeyt. Oldu mu? Veyahut da hamur olma ihtimalini ne yapıyor? Ortadan kaldırıyor. Ne? O zeyt. ikinci zeyt. Beyanı taklidi yani. E veyahut meçhulen veyahut da geçen kelamın manası nedir? Belli değildir. Meçhuldür. Ne gibi? Kelimüşterek, müşterek lafız gibi. Müşterek lafız olduğu zaman ga aynın deşeniği. Ne olacak şimdi? Hangi manada bu? Aynı'nın 30 küçür manası var. Bu meçhul mana, hangisi kastedildiği edildiği şu anda? Kel müşterek, vel mücmel, mücmel gibi, salate namazı kılınız. Ayet-i namaz emri veriliyor ama ne şekilde kılınacağı belli midir? Değil, mücmeldir. Atü zekate, zekat veriniz diyor mevla Ne kadar vereceğiz, ayette belli midir? Değildir, dolayısıyla mücmeldir. Aynı şekilde oruç emri ve diğer emirler. Bunlar mücmel. Do, mücmel, ikinci şöyle diyor, meçhul yani mücmel deyince murat mana nedir burada? Meçhuldür, belli değildir. Kel müşterek ve mücmel ve nahvihima ve bunların benceri dediğinden kastettiği hafi ve müşkildir. Ve sani ikincisi, ikinci dediği geçen kelamın manası eğer meçhul belli değil ise ne olur o zaman sizin mantıkunu söylemiş olduğunuz kelam beyanı tefsirin, beyanı tefsir Vesani beyanı tefsirin. Ve birinci şey, geçen kelamın manası belli ise, sizin beyanınız ne olur o zaman? Takrir olacak. Başka bir şey olmaz. Beyanı takririn. Beyanı takrirdir. Akul. Valla kusrev diyor ki, ben burada bir itirazım var. Diyorum ki, kilo el hasru. Bu hasır, yani beyan beştir şeklinde yapılan hasır müşkildir. Ne ile müşkil? Bir beyani bizde bir ba eksik. Bir beyani nil mücmele. Bir beyan mücmelin, gayri şafin. Bir beyan mücmelin mücmeli beyan etme. Nasıl bir beyan öyle beyan ki, gayri şafin yeterli değil. Yeterli olmayan mücmeli beyan ile mücmeli beyan beyanı tefsirdir. Çünkü beyan tefsir ne işe yarardı? Geçen kelamdaki o kapalılığı kaldırmaya yarardı. Mücmelde ne var? Kapalılık var. Onu kaldırıyor. Onun için beyan tefsirdir. Şimdi diyor ki husrev, bu yapılan hasır müşkil bir hasırdır. Ne ile işgal var burada diyor? mücmel beyan. Ama nasıl bir beyan bu? Gayri şafin yeterli değil. Ne gibi mesela? Bismillah. allah Teala faizi haram kıldı. Faizi haram kıldı. Peki bu faiz nedir ve nerelerde tahakkuk eder? Efendimiz aleyhissalatu vesselam Elhindate bilhindati ve şeire bil şeiri ve temra bil temri il Bu hadisi şerifte faizin cari olduğu şeyleri beyan ediyor. Bu beyanı tefsirdir. Ama şafi değil, yeterli değildir. Neye yeterli değil? Faizin nelerde tahakkuk edeceğinin... Bütününü beyana şafi değildir, yeterli değildir. Bakın beyanı tefsir. Ama ne değil? Mücmeldeki o icmali külliyen kaldıramadı. Belki mücmeli müşkil konumuna indirdi. Ama işgal yani kapalılık tamamen ortadan kalkmadı. Halbuki beyanı tefsir yukarıdaki yaptığımız taksime göre ne olmalıydı? O gerideki mübeyyendeki beyan edilendeki kapalılığı ortadan kaldırması gerekiyordu. Kaldırıyor mu? Külliyen kaldırıyor mu burada? Hayır. Onun için buna gayri şafi beyan deniyor. Yani bu beyanı tefsirdir ama gayri şafidir. Yeterli değildir. Neden yeterli değil? Dedik ya. Mücmel idi riba ayeti ve harramer riba. Oradaki mücmelliği külliyen kaldırıp o ayeti müfesser yapamadı. Nereye düşürdü onu hangi konuma indirdi tabii ki biraz indirdi ama nereye Müşkile indirdi onu mücmelde müşkile indirdi dolayısıyla şafi değil beyanı tam değil buna hem beyanı tefsir diyeceksiniz bu hadis-i şerife hem de ne olmayacak o e, mücmel dediğimizdeki icmal ortadan kalkıp müfessar olmayacak e olmadı demek ki başka bir şey daha bir kısım daha koymak lazım buraya veya şafi olan diye kayıtlamak lazımdır beyanı tefsiri. Halbuki kayıtlamamıştır. Öyleyse bu taksim ne değildir? Tam bir taksim değildir. Müşkil var bu taksimde. Şimdi ona cevap veriyor. Akol, e, hadis beyan etmiyor hakikaten. Neden? Çünkü hadis bütün faizin tahakkuk ettiği şeyleri beyan etmiyor. Etseydi zaten şafiilerle, malikilerle, hanbelilerle Hanefiler arasında faizin illeti noktasında ittifak olurdu. Halbuki hepsi farklı şey söylüyor. Hanefiler illeti nedir diyorlar faizin? Cins mal kadir diyorlar. Şafiler ne diyorlar? To'miyet ve semeniyet diyorlar. Yani mat'um, yenilen bir şey olması lazım ve semen olması lazım, para olması lazım diyorlar. Bakın farklı illet çıkarıyorlar. Farklı illetler sebebiyle... Bazılarına göre faizin tahakkuk ettiği noktada diğerlerine o noktada faiz yoktur diyorlar. Mesela Hanefiler demirle demiri değiştirirken eşit ve peşin olmayı şart koşuyorlar. Şafiler değiştirebilirsiniz diyorlar. Orada faiz tahakkuk etmez. Niye? Çünkü onlara göre illet tohumiyettir. Yenilen madde olması lazım. Halbuki demir yenilen madde değildir. Ama Hanefilere göre neydi? Cins birliği demir demire. Hem de neydi? Vezin. Kadir dediğimiz bir tarif, onun bir kısmı vezindir. Diğeri de ölçüdür zaten. Dolayısıyla vezin birliği var, cinç birliği var. Değiştirilemez. Eşit ve peşin olması lazım diyorlar. İşte onun için bu hadisi şerif nedir? Evet beyanı tefsirdir. Harramer riba ayeti kerimesini beyan ediyor. Ama nasıl bir beyanı tefsirdir? Gayri şafiidir. Yeterli değildir. İşte İmam-ı e, Mullah Hüsrev diyor ki madem ki böyle oldu o zaman yukarıdaki yapılan hasır doğru değildir. Gayri i çıkarmak gerekirdi. Halbuki öyle bir kayıtlama yapmadık biz beyanı tefşire. Şafi gayri Şafi diye bir kayıtlama yapmadığımıza göre gayri i Şafii tarifin içerisine girdi. Girmemesi lazım. Siz nasıl bir hasır yaptınız diyor. Hasrın içine girdi yani. Akulüüşkülel hasruh bi beyani mücmelin gayri şafin fe innehu gayri şafi olan mücmeli beyan haricun anil aksam kısımlardan çıkıyor halbuki yapılan hasırda kayıt konmadığından dolayı kısımların içerisine giriyor Allahümme bu tabir cevap vermede zorlanıldığı zaman kullanılan bir tabirdir Allahım ey Allahım. yani şimdi bir şey söyleyeceğim artık bu geçerli olsun Mevla'ya sığınarak söylüyorum ben bunu çünkü çıkış yolu yok burada başka ne diyor Allah'ım <gülüyor> illa en kastedilmesi müstesna bir tefsir beyanı tefsir ile kastedilmesi müstesna ne manen aammu daha genel bir mana yani şafiide gayri şafiide kapsayan bir mana beyanı tefsir deyince beyanı tefsirden muradımız nedir diyelim hem şafi olanı hem de şafi olmayanı kapsayandır beyanı tefsir diyelim her ikisi de içerisine girsin dolayısıyla itiraz yapılmasın ne gibi burada bir demiştir kemâ mâ fil müfesser müfesserde de bu anlatıldı aynı itiraz orada da yapıldı nasıl itiraz edildi Beyan-ı tefsir ne içindir? Müfesser yapılması içindir. Yani geçen kelama müfesser denil mücbeli değil, ona müfesser denilmesi içindir. Gayri şafi olan beyan-ı tefsir geldiği zaman ona müfesser diyemiyorsunuz. Ne diyorsunuz? Müşkil diyorsunuz. Biraz önce yaptığımız gibi. Orada da aynı tartışma yine konuşulmuştu. Aynı şey orada da söylenmişti diyor. Fahinecin yedhulu el beyanu el gayr şafi fi beyan-ı tefsir.'' A'am manayı alırsak o zaman gayri şafi olan beyan da beyanı tefşire ne olur? Girer ve hasır yerinde olur diyor. Şimdi gelelim tek tek kısımlara. El birincişi. Birincişi neydi? Bakalım. Beyanı takririn. Birincişi beyanı takrirdir. Beyan beş kısım. Tek tek ele alıyor şimdi. Birincişi beyanı takrir. Ve beyanı takrir nedir? tevkidul kelami geçen kelamı pekiştirmek kuvvetlendirmektir ne ile bima o lafız o mantık dediğimiz geride mantık diyorduk ona değil mi o kelam ile o sözle ki o lafızla ki çünkü bu kelime de olabilir kelam da olabilir ve ihtimal el mecazi mecaz ihtimalini ortadan kaldırıyor hangi durumda hangi şartla İnkârın kelamı makkedü hakikaten o kuvvetlendirilen pekiştirilen kelam hakikat olursa ha demek ki geçen kelam ne olması gerekir manasında hakikat olması gerekir. Sonradan gelen bu beyan ne işe yarayacak? Sadece onu kuvvetlendirecek. Orada bir kapalılık vardı onu kaldıracak değil. O zaman beyan tefsir olacak. Ya orada bir kapalılık yok. Zaten hakikat diyor öyle değil mi? O geçen kelam hakikat olunca orada ne yoktur? Bir kapalılık yoktur. Yani mecaza ihtimali yok ki kapalılık olsun. Ne demek mecaza ihtimali yok? Delilden kaynaklanan bir mecaza ihtimali yok. O ihtimalle nedir geçen kelam? Hakikattır. Geçen kelamın hakikat olması şartıyla mecaz ihtimalini yani delilden kaynaklanmayan mecaz ihtimalini ortadan kaldırıyor. Nahvu kavlihi ta'ala, Mevla ta'ala buyuruyor. Bismillah vela tairin bi vela hiçbir kuş yok. "Tair" kelimesi o havada uçan canlı yani kuş hakkında nedir? Hakikattir. "Yatiru bi iki kanadıyla uçuyor. Bu ne yapıyor? Geride hakikat olan zaten iki kanadıyla uçan hayvan hakkında hakikat olan ta'ir kelimesini ne yapıyor? Kuvvetlendiriyor. Niye kuvvetlendiriyor? Mecaza ihtimali mi var? Ya burada hakikat delilden kaynaklanan bir mecaza ihtimali yok. Ama bundan başka bir şey başka bir yerde kastedilebiliyor. Nedir o mesela? Berit. Postacı at. Onda da aşırı sürat var. Kuşta da sürat var. Öyle değil mi? Dolayısıyla şurat noktasında eşit olduklarından dolayı. Vela ta'irin. Oradaki ta'irden murat. Berit. Berit olma ihtimali var mıdır? Vardır. İşte o ihtimali kaldırıyor. O, olma ihtimali var mıdır derken delilden kaynaklanan bir ihtimal değil bu. O ihtimali dahi ortadan kaldırıyor. Delilden kaynaklanan ihtimal olsa kelam zaten mecaz olur. Mecaz. Ra'iteseden fil hamam. Fil delildir. Neyin delilidir? Eshet kelimecinin hakikat manasında kullanılmadığı, mecaz manası raculu şucada kullanıldığına delildir o zaten. Ondan bahsetmiyoruz biz beyanı takrirde. Böyle bir delil oldu mu geçen kelamın hakikat olması söz konusu olmaz zaten. Halbuki biz neyi iş koşuyoruz beyanı takrirde? Geçen kelam ne olacak? Hakikat olacak. Ama mecaza ihtimali var. Hangi ihtimal bu? Delilden kaynaklanmayan bir ihtimal. Onu da ortadan kaldırıyor işte takrir öyle gerçekleşiyor. Uçar bir sıfatı ne yapıyor? Ta'ir kelimesindeki ta'ir kelimesi ta'ir kelimesini beyanı takrir ediyor. Takrir ediyor onu. Evet. Takrir nedir? Tayin ediyor. Yani o iki kanadıyla uçan manasında olmasını tayin ediyor. Belirliyor. Takrir o demektir. Fe'ne ta'ira. Ta'ir kelimesi istamel fi gayri manahu. Manasından başka yerde kullanılır. Yok kalil berit. Kostacı atına denir. Ne? Ta'irun niel Şur Şüratli gittiğinden dolayı ta'ir deniyor ona. O zaman bu ihtimal söz konusudur. Fe yukalu yatiru bi himmetihi falan himmetiyle uçuyor. Buradaki uçma uçuyor deyince uçan kuş mudur? Ta yani uçma kelimesi hakikat anlamında mı kullanılmıştır? Yok. Buradaki ta'ir kelimesi şurat anlamında kullanılmıştır gene veyah ihtimal-ı husus veyah taksis edilme ihtimalini beyanı takrir ortadan kaldırır. Bu hangi durumda olur? İmkan-ı müekkedü ammen müekket am olursa. Müekket tekid edilen ne olursa am olursa. Am nedir? Usulden biliyoruz. Medlünü kat'an ifade eder. Kesin olarak ifade eder. Ayetten misal veriyor bakınız. Nahu bismillah. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُونَ فَسَجَدَ secde ettim. الْمَلَائِكَةُ melekler melekler secde ettim. الْمَلَائِكَ kelimesi nedir? an'dır. ve meddülünü kap'an ifade eder. meddülü nedir? bütün meleklerdir. meddülü odur ha. bütün melekler. dolayısıyla sonradan gelecek olan kulluhum kelimesi ve takrir niye diyoruz ona? ya geride Kapalı olan bir şey açmıyor bize. Kulluhum kelimesi geride geçen kelamda secedel de kapalı kalan bir şey açmıyor. Ya ne yapıyor? Orada bir am lafız var. Bu am lafızdan da hakikati murattır. Ha onu da söyleyeyim size Şerhlere bakarsanız göreceksiniz. Yani el melaike kelimesinden de murat nedir? Hakikattır gene Ham bir lafızdır hakikattır derken meddülünü kat'an ifade eder kişinin olarak her bir meleği ifade eder ama demektir tahtındaki her ferdi ifade ediyor demektir ona delalet ediyor yani peki kulluhum neyi takrir etti neyi tayin etti teşbit etti sabit kıldı değil mi beyanı takrir diyor neyi yaptı el-melaike kelimesi am lafız olması itibarıyla. nedir taksis edilebilir. Buna ihtimali var. Taksis senesi var bunun ihtimali var. Şu anda bu ayeti kerimede taksis eden herhangi bir karine falan yok tabii ki. Ama bu ihtimal var. Nerede? Bu el am kelimesinde. İşte kulluhum kelimesi o ihtimali ortadan kaldırıyor. Bu am'ın taksis edilme ihtimalini ne yapıyor? Ortadan kaldırıyor. Artık burada biri taksis ederek o meleklerden bazısını ne yapamaz? Çıkartamaz. Niye? Kulluhum var. Bütün melekler secde etti. Bir de ecma'u ne var orada? O beyanı takrir midir? İşte o beyanı tefsirdir. Onu anlatırken bize beyanı takriri de zihnimizde netleştirecek. Bakınız şimdi. <gülüyor> Nahvu. Fesecede'l melaikete kulluhum ecmauna. Meleklerin hepsi ecmauna secde ettiler. Manası bu ayet kerimeni. Reyn <gülüyor> el melaikete amm. kelimesi am evet, bir lafızdır. Gahtem <gülüyor> ilal Evet taksis edilmeye ihtimali var. Fa tayin etti Allah Teala hu bu am dediğimiz meleike kelimesini ne ilebicil kul kül kelimesine ne yaptı? Tayin etti. Yani taksis ihtimalini ortadan kaldırdı ve kâta ihtimal husus zaten o daftı tefsir oldu husus taksis edilme ihtimalini ortadan kaldırdı ve ma kabluhu bu beyanı takrir oldu ve ma kabluhu ecmâune ecmâune gelince ayet kelimedeki o nedir fе beyanı tefsirin o beyanı tefsirdir takrir değildir niye bakınız nasıl açıklıyor onu ve in ma kabluhu çünkü ecmaûnenin ma kabli fe seccedel kulluhum ma kabli bu. Onun ma kabli lemma ihtemelen içtima'a vel iftiraka topyekün olmayı ve ayrı ayrı gruplar halinde önce bir grup sonra bir grup sonra bir grup şeklinde yine topyekün sağlanabilir. Öyle değil mi? Bunu ihtimal ediyor. Meleklerin hepsi secde etti. Meleklerin hepsi bir anda aynı anda hepsi mi secdeye kapandı? Yoksa meleklerden bir grup secdeye kapandı, daha sonra bir grup secdeye kapandı, daha sonra bir grup teferruk dediği bu. Daha sonra bir grup secdeye kapandı, bu şekilde hepsi secde etti. Her ikisini de ihtimal ediyor. Meleklerin hepsi secde etti sözü, bu ikisini de ihtimal ediyor. İfadeye dikkat ediniz. İhtimal ediyor diyor. Ne demiyor? Bu... Şu manaya vat edilmiştir fesecedel melaiketü. Melekler secde ettiler. Kulluhum hepçi diyoruz. Bu hangi manaya vat edildi? Topyekün manasına vat edildi. Ama topyekün değil de önce bir grup, sonra bir grup, sonra bir grup. Manasında da istiamali var. O manada mecaz olabilir. Böyle bir şey yok. Burada böyle bir şey yok. Çünkü fesecedel melaiketü kulluhum. O neye vaz edilmiş değildir? İctima'a vaz edilmiş değildir. Dolayısıyla teferruk mecazi mana olamaz. Olamayınca ne olur? Siz ecmaun ile o mecazi manayı ortadan kaldırmış olursunuz diyemezsiniz. Oldu mu? O zaman ne demeniz lazım? Geride kelam nedir? İki şeyi ihtimal etmektedir. Murat hangisidir belli değildir kapalılık var burada. O konuda mücmel ha kapalı. Dolayısıyla siz Ecmaun yani Mevlat A'lan Ecmaunune kelimesi neyi ortaya çıkarıyor Hepsi topyekün secde ettiler. Öyle bir grup secde etti sonra bir grup sonra bir grup bu şekilde topyekünlük olmadı. Hepsi aynı anda topyekün secde ettiler. onu, o, onu ortaya koydu dolayısıyla gerideki bu kapalılığı kaldırdı. Onun için beyanı tefsirdir. Beyanı takrir olamaz. Şimdi şöyle bakın. İbare olarak da okuyalım onu. Vemma kavluha ecmauna fe beyanu tefsirin. Niye? Fe inne ma ma kabli kulluhum. Lemma ihtemele. İhtimal edince neyi? El-i cittimâ'a vel Her ikisi ihtimal diyor. İhtimal. Yoksa ne demek lazımdı ihtimal için? onda hakikattır diğerinde mecazdır demeliydi demiyor onu her ikisini ihtimal ediyor ne demek istiyor bu lafız kapalı bir lafızdır geride kalan kelam nedir kapalıdır demek istiyor İki ihtimal varsa murat hangi o noktada kapalı fikane kavluhu icmaun tefşiran icmaun işte sözü ne oldu o kapalı ortadan kaldırdı la ennahu kana mecaze biraz önce söylediğimi diyor size Ra ennehu geçen kelam ya, kâne yahtamilul mecaze mecazı ihtimal ediyor bi kevnihi mutefarrıkan dağınık bir şekilde top yakın değil de dağınık bir şekilde hepsinin secde etmesiyle mecazı ihtimal ediyor da feqarrara bi lafsi icmaun icmaun nefsiyle mevla taala tayin etti teşfit etti neyi أن hakikate مرادَتُن burada murat hakikattır mecaz değildir böyle değil burada murat oldu mu neden böyle değil onu da söyleyecek len teferruka çünkü hepsinin dağınık bir vaziyette yani farklı zamanlarda ne yapmaları secde etmeleri le'l manel mecazi ya bu mecazi mana değildir bunun mecazi mana olabilmesi için ne lazım Fesecedel melaiketunun neye vaz edilmiş olması lazım? Topyekün secde etmeye vaz edilmiş olması lazım. Onun hakikat olması lazım ki teferruk vaz edilen mananın hilafında kullanma olup ne olsun? Mecaz olsun. Böyle bir mecaz yok burada. Mecaz ihtimalini ecmaun ortadan kaldırmıyor yani. Bunu niye söylüyor hep biliyor musunuz? Bazıları ecmaun da beyanı takrirdir dediler. Onun yanlışlığını ortaya koymak için bunu söylüyor. Murad etti al Çünkü feseced el-meleiketun'un neşi yok, vaz'ı yok. Onda hakikat değil. Onda hakikat değilse teferrukta mecaz olması söz konusu olamaz. O zaman burada hakikat mecaz tartışması yok. Ne var ya ihtimal var. Feseced el kulluhumun neşi var, ihtimali var. Dolayısıyla ecmaun, o iki ihtimalden birini tayin ediyor. O ihtimal demek kapalılık demektir. Kapalılığı ortadan kaldırıyor. Bunun adı zaten ne idi? Beyanı tefsir idi. Onun için beyanı tefsirdir diyor. Ve min hazel kabili, beyanı takrir kabilindendir. Ne kavluhu kocanın demeşi, leha hanımına, ente talikun. Adam hanımına diyorken ki ente talikun, sen bosun diyor. Ve lehü ente hurrun veya efendi köleşine diyor ki ente hurrun, sen hürsün diyor. Ondan sonra koca ne diyor? veyahutta efendi ne diyor? Ve "qal" birinci misale göre koca, ikinci misale göre efendi diyor ki anaytu elmane şer'iyye, şer'i manayı kastettim diyor. Şer'i manayı kastettim diyor. İfadeye dikkat ediniz. Beyalı taklidi anlama noktasında gene güzel bir misaldir. Ente talikun nedir? Talakta hakikattır. Biz ne diyoruz zaten talak bahşinde? Talikun sözü nedir? Sarih lafızdır. Ne demek? Talaka açık bir şekilde ifade ediyor. Yani vat edildiği manada ihtimaldir bu. Bunun dışında ihtimal değildir ente talikun. Hakikat hakikattan sonra tutar da siz ne derseniz. Anaitu el-manah şer'iyye. Adam karısına diyor ki ente Ondan sonra da diyor ki ben şer'i manayı kastettim. Yani ne demek istiyor? Boşamayı kastettim demek istiyor. Bunun bir de lokat manası var. Önce talikun ne demek? Sen boşsun. Ne demek boşsun? Seni boşadım boşsun demek değil ha. Sen boşsun yani. Hiçbir şey yapmıyorsun ya. Aklını çalıştırmıyorsun. Akıldan boşsun. İş yapmıyorsun. İşten boşsun. Lukat manası bu bunu. Neden boş olduğunu kast manası o. Dolayısıyla onda bak bu nedir bu? Bu <gülüyor> enti hakikattır diyorum talakta. Öyle olması lazım, beyanı takrir olması için. Ya hakikat olması lazım kelamın, veyahut da ham olması lazım. Burada ham yok. O zaman hakikat olması lazım. Ne, e, ondan sonra gelen, aneytü bihi, elmane şer'iyye, bununla şer'i manayı kastettim dediği zaman, bunun beyanı takrir olabilmesi için, geride geçenin ne olması lazım o kelamın? Hakikat olması lazım. Dolayısıyla entitalikun boşamada hakikattır. Bunu söylüyoruz. Ama ihtimali var mı? Delilden kaynaklanmasa da ihtimali var. Nedir o? Biraz önce söylediğimdir. Dolayısıyla bu sözden sonra entitalikundan sonra tutar da koca derse ki bununla ben şer'i boşa şer e, şer manayı kastettim derse bu ne olur? Takrir olur. Çünkü yani geridekini sabitleştirme, sınırlandırma olur. Başka bir ihtimal kalmaz artık ortada. Tayin etmiş olur onu. Neye? Talaka tayin etmiş olur onu. Neden? Çünkü hakikattı zaten o manada. Bu onu değiştirmedi. Bu ona bir beyan getirmedi. Sadece ihtimali ortadan kaldırdı. İşte buna takrir diyoruz ente de hurun dedi aynı şekilde yani efendi köleşin ente horun der bununla şer'i manayı kastettim derse köle azad olur lügat manasını kastetmiş olabilir mi olabilir ente horun serbetsin anlamına gelir 2-3 gün gez dolaş anlamını da ifade eder ama derse ki ondan sonra efendi ben şer'i manayı kastettim o şer'i manayı kastettim sözü ne olur o hakikati takrir olur peki ve tanı beyanı tefsirin ikincisi beyanı tefsirdir. Onu da okuyalım inşallah. Ruh beyanı tefsir nedir? mafihi mafiihi kafeun. Kendisinde kapalılık gizlilik bulunanı yıldah etme açıklamadır. Kapalılığı ortadan kaldırıyorsunuz, açıklıyorsunuz bunu. Nedir o kendisinde kapalılık olan? Zaten dört şeydir. Bir minel müşterek, iki evil müşkil, üç evil mücmel, dört evil kafi. Bu dört tanesinde kapalılık var. Bu kapalılığı ne yapıyorsunuz? İzah ediyorsunuz. Kapalılığı ortadan kaldırıyorsunuz dolayısıyla. Ve tahsisul meşayihi el mücmele vel müştereke Meşayihin mücvel ve müştereke taksis etmesi. Neyi? Bir zikri. Zikri ona taksis etmesi. Yani meşayih, meşayih dediğimiz biliyorsunuz. Maveraun nehir, hanefi usulcüler. Onlar genelde beyanı tefsiri açıklarken... Zikri ne yapıyorlar? Zikre neyi taksis ediyorlar? Zikre derken şunu söylüyorlar. Zikirle şunu taksis ediyorlar. Yani sadece şunu söylüyorlar derken burada beyanı tefsir neyi beyan eder? Onu derken iki şey söylüyorlar. Dört tane şey söylemiyorlar. Adık burada dört tane söyledik. Neyi taksis ediyorlar? Mücmel, müşterek. Mücmel ve müşterek sürekli bunu söylüyorlar. Beyanı tefsir, müştereki beyan eder. Beyanı tefsir, mücmeli beyan eder sürekli bu tabiri kullanıyorlar. Zikri bu ikisine taksis ediyorlar. N nedir onların böyle yapması? Tesamuhun. Müsabahadır bu. Yani yoksa iki tane değildir. Dört tanedir. Burada söylediğimiz gibi. beyanı ı beyan edilen. Beyanı ı tefsir ne gibi? Ke beyan-ı nebiye aleyhissalatu vesselam Efendimiz aleyhissalatu vesselamın beyan etmesi Neyi kavlehu teala Mevla teala'nın şu kavli kerimini bismillah Akimussalate Namazı kılınız Nedir bu? Ayet-i kerime mücbeldir. Efendimiz bunu beyan ediyor. Neyle beyan ediyor? Bil kavli vel fi'li. Namaza dair beyanları hem sözle hem de fiililedir Ve beyanihi aleyhisselam. Efendimiz aleyhisselatü vesselamın beyan etmesi. Neyi kavlehu Teala? Mevla Teala'nın şu kavli kerimini. Bişmillah ve zekatı Zekat verilmiş. Neyle beyan ediyor bunu? Bir kavlihi aleyhisselam. Efendimiz ve vesselamın buyurmasıyla. Ne diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Hatu veriniz. Rub'a uşri emmalikum. Mallarınızın kırkta birini veriniz. Onda birin dörtte biri, kırkta bir yapar. Mallarınızın kırkta birini veriniz. Bunu beyan ediyor. Ve beyani iha aleyhisselamu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyan etmesi. Neyi? Miktara <gülüyor> O çalınan malın miktarını ki yukda'u el keşiliyor fihi o malda. Onun miktarını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beyan etmiştir. Bir adam diğerinden bir buğday tanesi çalsa eli kesilmez. O çalınan malın asgari miktarını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beyan ediyor. Biraz sonra göreceğiz onu. Daha neyi beyan ediyor? Ayeti <Sessizlik> kerimete ellerini kesiniz. El, şu orta parmaktan omuza kadar olan yerin iç midir? Neresi kesilecek? Buradan mı? Şuradan mı? Şuradan mı? Şuradan mı? O beyan edilmemiştir ayet-i kerimede. Onu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birazdan göreceğiz. Fiiliyle beyan edecek. Efendimiz ve Vesselam'ın hem çalınan el kesilmesi için çalınan maldaki miktarı hem de elin nereden kesileceğini, mahallini beyan ediyor. <gülüyor> ne ile beyan ediyor? Tabii ki fi kavli itala rassari ve sarikatu çalan erkek çalan kadın ellerini kesiniz buyuruyor Ne Neyle beyan ediyor bunu? Bi kavlihi aleyhisselam efendimiz aleyhi salatu vesselam'ın buyurmasıyla la kat'u fi min asharati dirahima 10 dirhemden daha azında el kesme yoktur. Demek ki çalınan malın en az 10 dirhem olması lazım. 10 dirhem nedir? Bir dirhem 3.2 gramdır. Gram gümüştür. On dirhem, otuz iki gram gümüş eder. Bu da Efendimiz yine beyan ediyor. Neyi beyan ediyordu bir de? Neresi kesilecek? Mahalli beyan ediyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın keşmesi, yani kestirmesi. Neyi? Yede sarıkkı, ridai, safvan. Safvanın gömleğini, çalanın elini kesmesi. Nereden? Minezzenedi, bilekten. El bilekten kesilecek, başka yerden değil. Orada da mahalli beyan etti. Neyle? Fiillaha. O fiil uygulanınca beyan edilmiş oldu. Ve kebeyanir racül. Kişinin beyan etmesi. Neyi kavlehu demesini. Ne diyor adam? Enti <gülüyor> Mücbel bir kelamdır bu. Enti <gülüyor> Adam karışına diyor ki enti <gülüyor> Ne demek bu? Sen ayrısın. Ayrılmak iki türlü olur. Ya hissi olur veyahutta nikahtan ayrılma olur. Hissi kişi bir yerde değil yani benden ayrı dolaşıyorsun anlamında olur. Ya hissi ayrılıktır bu veya da dediğim gibi nikahtan ayrılıktır. Adam karısına sen ayrısın dediği zamanda ne olur? Talak hemen vakı olur mu? Hayır. Niye? Ya kelam mücmel. Bunun beyana ihtiyacı var. Dolayısıyla bu beyanı yapacak. Neyle beyan ediyor? Bir kavlihi demesiyle. talaka. ben boşamayı kastettim derse talak vakı olur. Ve buna biz bayin talak deriz. Bu talak nedir? Nikahı da düşürür. Yeniden nikah gerekir. Dolayısıyla aneytüttalaka ne oldu? Beyan oldu. Beyanı tefsir oldu. Neyi? Ente talikum. Fe innehu beyanı tefsirin. İşte bu aneytüttalaka beyanı tefsirdir. İzil beynunetü akavatuha. Çünkü beynunet bain. Ve akavatuha ve benzerleri. Yani diğer kinaye lafızlar. Enti beddetün ve bettetun diyorduk ki onları sayıyorduk. Git babanın evine Türkçe olarak dediğimiz şeyler. Minel kınayat yer kınaylafızlar müştereketün muhtemiletün ilmâni müşterektir bunlar birkaç manada bunlar nedirler birkaç manayı ihtimal etmektedirler dolayısıyla kendilerinde kapalılık var şu halde feyku nu ha, bu kinayelerin beyanı olur tefsiren tefsir olur biz neyi arıyoruz zaten kapalılığı arıyoruz onu bulduk mu gelen beyan mutlaka tefsir olacaktır bade tef e, sümme bade tefsir Şimdi entiba'inun dedi, ondan sonra da aneytüp talaka, talakı kastet. Yani sen ayrılsın dedi karısına, ondan sonra da boşamayı kastettim dedi. Talak vakı oldu. Ta, talak neyle vakı oldu? Yine entiba'inun ile oldu. Şimdi onu söylüyor. Hümme bade tefşir, tefşirden sonra yuhmele bi astil kelam, asıl kelam entiba'inundur. Onunla amel edilir ki, hatta el vakı'u biha, o kinaye da vakı olan olsun, ne olsun? Ve vâine, vâin talaklar olsun kina lafızlarla vakı olan. Yoksa talak, talakı kastettiğim ile vakı olsa o sarihtir. Vakı olacak talak ne olur? Sarih olur. Halbuki öyle değildir. Kina lafızlarla talak ne vakı olur? Vâin vakı olur. Burada kalabiliriz. kolay herhangi bir yeri yok. Ev tezevvüce ha bir Kur'an. Orada kalmıştık. Tabii konumuz ne idi? Nikah yapılırken mehir konulmasa veyahutta mehir yoktur diye açıkça söylense ondan sonra nikahdan sonra ilişki olursa veya kalbeti sahiha olursa veya taraflardan biri ölecek olursa mehrim için lazım gelir demiştik. Ama böyle bir nikah yapıldıktan sonra ilişki veya yani zifaf olmasa aynı zamanda halveti sahiha da olmasa ölümü söylemiyorum çünkü boşama olacak ve ondan sonra da koca karısını boşayacak olsa mutl lazım gelir demiştik. Aynı konu devam ediyor. Diyor ki ev tezaffeceha bir Kur'an bir kimse kadınla evlense ne karşılığında? Yani neyi mehir koyarak? Bir talim el-Kur'an, Kur'an öğretmeyi. Yani bir adam bir kadını nikahlarsa Kur'an öğretmeyi, sana Kur'an öğretmeyi mehir koyarak seni nikahladım dese, kadın da kabul etse. Ne olur? Ne olur? Ondan sonra zifaf olursa mehrimşil gerekir. Yoksa Kur'an öğretmeşi mehir olmaz ha. Mehrimşil gerekir. Zif halveti sahiya veya zifaf olursa veya biri ölürse veya da böyle bir nikah yapıldı, mehir olarak bu kondu, ondan sonra kablet duhul ne yaptı? Adam kadını boşadı, halveti sahya olmadı. Ne gerekir? Mut'a gerekir. Onu diyor. Bir talim el Kur'an. Niye bu dediklerimiz mehri, mişil veya mut'a ikinci şıkta gerekiyor? Limafihimin kalbi مِنْ Çünkü, yo atladım ben. لِنَّهُ لَيْتَ malin. Çünkü bu Kur'an öğretme ne değildir? Mal değildir. Halbuki mehir ne olmalı? Mal olmalı. Onun için mehir konmamış kabul edilir ve o hüküm icra edilir. E da mehir olarak neyi koyuyor adam kadınla evlenirken ve kıtmeti zevcil hurri lehaseneten. Hür olan koca kadına diyor ki sana bir sene kıtmet etmeyi mehir koydum, seni nikahladım. Kadın da kabul etse. Şimdi bu kadın mehir olarak bir sene ona hizmet mi edecek? Yoksa Şöyle dediğimiz gibi mehrimişil veya mut'am lazım gelecek iki surette. Mehrimişil veya mut'a lazım gelecek biz diyoruz. Erkek kadına hizmet etmez. Hangi anlamda? Evin işlerini ben yapayım, sen otur. Bahçenin işlerini ben yapayım, sen otur. Şu işleri ben yapayım, sen otur. Yok böyle bir şey. Kadına ait olan ne var? Tarla var. Sen otur, ben onun bir sene zirahatını yapayım, sana vereyim. Mehirde bu olsun deşe olmaz. Niye olmuyor bu? Erkek evin işinde yardımcı olsun ha. Onu mehir koymasın. Yoksa yardımcı olsun ayrı bir şeydir. Evet. Bi kıtmeti zevcil hurri <gülüyor> hür kocanın hak, Köle değil. Hür kocanın hizmetini mehir koyuyor. Leha kadına hizmeti seneten bir sene. Bu mehir olmaz. Neden? Lennel kıtmete leyset malin Çünkü kocanın kadına hizmeti mal değildir. Köle olsaydı olacaktı ha. O ayrı bir konu. Hür kocanın kadına hizmeti ne değildir? Mal değildir. Yani kadına ait olan bir tarlayı zirath etmesi onun adına ne değildir? Mal değildir. Niye? Mal sayılmıyor. Limafiihi min kalbil mevdu. Limafiihi. Çünkü bunu mal sayacak olsak bunda var. Ne var? Min kalbil mevdu. Yani kadının bu tür işlerde adamın bu tür işlerde karısına hizmeti eğer mal sayılacak olursa. Mevdu'u, nikah akdiyle vaz edilmiş olan, ortaya konulmuş olanı tersine çevirmiş olursunuz. Nikah akdiyle neyi ortaya koyuyorsunuz? Bismillah. er rical kavvamun ale-nisa'yı ortaya koyuyorsunuz. Erkekler kadınlar üzerine hakimdir. Siz ne yapıyorsunuz? Mahkum gibi çalışıyorsunuz. Bu vaz edileni ortadan kaldırmaktır, tersine çevirmektir. Onun için bu mal olamaz. Hürrün kadın için çalışması mal olmaz. Karısı için yani. Dolayısıyla feye cumu mehrulmüştü şeyh'in İmam Azama göre ve İmam Ebu Yusuf'a göre mehrimşil vacip olur. Bunda itiraz var yalnız. Ve utti kafil fil Hizmette mutlak lafız kullanıldı. Hakikaten de öyle. Ve kıtmeti hizmeti zevcidendi. Değil mi? El hur hur kocanın hizmet etmesi. Hizmetin hangi konularda olduğu noktasında bir şey var mı? Kayıt var mı? Yok. Hepsini kapsıyor. Dolayısıyla feşem ile muhitmet şamil oldu ne? Ra yagana miha kadına ait olan koyunları ne yapmak? Otlatmak. Ve cereati ardıha ona ait olan bir arazi zirahat etmek. Bunların hepsini kapsıyor. Wa huwa rivayetül asli. Bu söylenen İmam Muhammed'in asıl kitabının rivayetidir. Kemahfil hani Haniye kitabında olduğu gibi. Ve fil mefsud. Mefsutta ise hihi rivayeta. Hudmeti hürş Kişinin karısına bir yıl hizmetini veya başka bir miktar zaman önemli değil. Hizmetini mehir koyması konusunda iki rivayet var. Bir rivayete göre olmaz mehir mehrimişil lazım gelir veya muta iki surete göre veya lazım gelir. ikinci rivayete göre evet o hizmeti yapması lazım gelir diyor. Neden? Söyleyecek ona. Ve Miyarak Miyarak şöyle şöylecik diyor. <gülüyor> Ennahu layasuha rivayetin asıl Muhammed'in asıl kitabındaki rivayet sahih değildir diyor. Ve savabı, doğrusu nedir? Doğrusu, En yüçellime hu, en yüçellime kocanın teslim etmesidir? Neyi hu, mehri, mehir neydi? Burada hizmet, o hizmeti teslim etmesidir. Kime leha, kadına, icman, ittifakla diyor. Niye? İştidlalen, bi kıssati Musa ve Şuayb Aleyhisselam. Musa ve Şuayb aleyhisselamın kıssasını delil getirerek, malumunuz, Şuayb aleyhisselam Musa aleyhisselam'a neyi teklif ediyor? İki kızımdan sana birini vereceğim diyor. Şuayb aleyhisselam Musa aleyhisselam'a diyor, iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum. Ne şart koyuyor? Ala ente jurani Sekiz yıl bana hizmet etmeni mehir koyuyorum diyor. Onun karşılığını da vereceğim sana diyor iki kızımdan birini. Bakın erkeğin kadrı, hem de peygamber hizmeti mehir olabiliyor onu delil getirerek diyorlar ki olur mu bu? Olur. İcman olur mehir olarak. Diyorlar ha. Feynetmem taşlan fe min indik. Ayetin ilerisi öyle devam ediyor. Ha sen on yıla çıkarırsan bu hizmeti o senden olur. Ama benim koyduğum 8 yıl. Şuayb aleyhisselam Musa Aleyhisselam'a bunu söylüyor. Aleyhime vesselam ve selam. Ve inşârı atemben kablenâ şeriâtul lena bizden öncekilerin şeriatı bizim için de şeriattır. Ne zaman izâ kıssa Allahu Teala ve Rasûluğu Allah Teala ve Rasûlu bunu kıssa olarak bize anlatıyor. Bila inkarin, inkarda sonunda yok. Yoksa o zaman bizim için de şeriattır. Kemâf il kafi, ve btezevceha ala hâtimti hürün âkera. Bir adam bir kadınla başka bir hürrün bu kadına bir karısına evlendiği kadına bir yıl hizmet etmesini. Yılı biz koyuyoruz. Onu başka daha takdir edebilirsiniz. Onu mehir koyarak evlenecek olsa. <gülüyor> sahih olan şudur ki bu kadın evlenen kadın. kıymete <gülüyor> O hürrün hizmetinin kıymetini hak eder. O ona hizmet etmez ama o hizmet ne kadar kıymet ediyorsa o kadar mehir verilecektir kadına. Ve Muhammedin <Sesleyen> laha kımetul hizmeti. <Sesleyen> Yukarı kim hür kocanın kadına bir yıl hizmet etmesini mehir koymasında biz mehrimişil demiştik. Zaten 'inde şeyhain dedik değil mi? İmam-ı İmam-ı Ebu Yusuf'a göre dedik biz bunu. Şimdi diyor ki ve Muhammedin İmam Muhammed'e göre laha bu kadın için vardır ne? Kımetul <Sesleyen> hizmeti. Yani koca kendi hizmetini de mehir koysa bir yıl o bir yıl hizmeti ne kadar para eder? onu mehir olarak verecektir, diyor İmam Muhammed. La enneha malum, niye li malum? Estağfurullah. Çünkü bu nedir diyor, maldır. Ücretle takdir ediliyor çünkü. Kemâfil Abdi kölede olduğu gibi, kemâfil Abdi kölede olduğu gibi, kölenin çalışması ücretle takdir edilmiyor mu? Mal değil midir? Maldır. İşte bu da maldır diyor. Peki, madem ki hürrün çalışması maldır, çalışsın o zaman, kadına bir sene hizmet etsin. Niye İmam Muhammed ne diyor? Kıymetini verecek diyor. Madem kim aldır bizzat o hizmeti yapsın. Ona cevap veriyor. İlla annehu lakinnehu yani. Illa annehu aciz. Şu kadar var ki koca aciz oldu. Ani teslim. O hizmeti teslimden aciz oldu. Niye? Lil munakadati kalbul mevduğ meşeleş. Çelişki var. Çünkü kadın, adam kadına bu anlamda hizmet eden olmamalı. O dediğim gibi nikah ile edileni o tersine çevirmektir. Ondan dolayı kıymete gittim diyor. Yoksa mal değildir demiyorum ben. Maldır. Fesareket tezevüce ala abdil gayr. Bu ne gibi oldu? Başkasının köleşini mehir koyarak kadınla evlenmek gibi oldu. Bir adam bir kadına mehir olarak başkasına ait bir köleyi koysa evlense o köleyi alıp verebilir mi ona? Satın alsa verebilir. Ama satmıyor adam. Ne yapacak? Kıymetini verecek. Bu da aynısıdır diyor. Ve gece bu mehrul micti mehrim için vacip olur. Ne de? Fi nikah-ı şigar, şigar nikahında. Nedir bu? Anlatıyor onu. Bir keresi bir kesr Şiini şini'l mecemeti kıla. Yani noktalı. Sigar değil, şigar demek istiyor. Kıla. Mehuzun min şagara el-beledu. Buradan alınmıştır. Şagara el-beledu ne demek? Şehir korumasız kaldı. Saldırıya açık halde bulunuyor demektir. Şuguran halamin hafızın yemne ohu onu engelleyecek men edecek bir koruyucudan yani taarruzda bulunacak kişileri püsköecek koruyucudan halidir ne demek taarruza açık bir halde şehir demektir Lukat manası bu. Şeriat manası nedir şeriattaki manası ve hauna şigar burada en güzel vicehu bintehu ev uhtahu lil ahara gerek yok Deseydi ki en güzel vice bintehu ev uhtehu lilahkar sorun yoktu ama huyu koyduktan sonra şerhelil ahar koymanın manası yok. En yücevvice bir şahıs evlendirmesi kime hu bir başka şahsa demektir. O yoksa orada lil ahar başka şahıs olacak. Kimi bintehu kızını ev uhtehu veya hatta kız kardeşini ne şartla evlendiriyor? Ala en hu el ahar diğerinin de bununla evlendirmesi şartıyla. Kimi bintehu ev uhtehu orası da. Binti veya kız kardeşini yani Kızını veya kız kardeşini Yani adam diyor ki birine Sen kızını veya kız kardeşini Benimle evlendirmen şartıyla Ben de kızımı ve kız kardeşimi Ve kızımı veya kız kardeşimi ikisinden birini yani Seninle evlendirdim Diyelim ki kızından gidiyorlar Kızımı ben de seninle evlendirdim dese Veya kız kardeşimi seninle evlendirdim dese Tabi bunu nasıl yapıyorlar Muhafadaten bil akdeyin İki akitten her biri diğerine ıvaz olarak yapıyorlar. Mehir ne burada? Evlendirme. Yani ona diyor ya, senin bana kız kardeşini evlendirmen şartıyla, ben de kız kardeşimi seninle evlendirdim. Ve bu evlendirmeler karşılıklı mehir oldu. Ayrıca mehire gerek yok. Dese, bu şigar işte. Ey Allah en yekune kullu vâhidin minel akdeyn. İki akitten her birinin olması şartıyla, evadan anil ahar diğerine beden olması şartıyla vela mehrati vadalik bundan başka da mehir yok böyle yaparlarsa ve kana zalike sha'un fil cahiliyeti bu cahiliye döneminde yaygın olan bir uygulamaydı summe baqiya hukmuhu sonra hükmü kaldı fi hakkı sıhhati'l akdi akdin sahih olma noktasında hükmü kaldı lakinne teşmiyete fasidatun fakat buradaki mehir teşmiyesi nedir o ona mehir bunun akdi ona mehir onun akdi buna mehir o geçersizdir. Dolayısıyla mehrimişil gerekir. veya da mut'a gerekir. iki suret. Fe bu fihi mehrul misli bu şigar evliliğinde mehrimişil vaciptir. İnden abice göre ve indeselâseti diğer üç mezhebe göre la yâsuhu fihi şigarda nikah sahih değildir diyorlar onlar. nikah geçerli değil. Ve lev tezevve cehâ alâ kıtmetihi lehâ vehu abdûl Şimdi iş değişti. Ve lev tezevve bir kimse kadınla evlense Ala hizmeti ona hizmet etmeyi mehir koyarak. O şartta yani ona hizmet etmeyi mehir koyarak leha kadına. Şeneten bir sene. Ama vehu abdun. Bu koca kimdir? Durumda şu ki koca köledir. Köle olan bir adam bir kadınla evleniyor. Mehir olarak neyi koyuyor? Ona bir sene hizmet etmesini koyuyor. O zaman feleha el hizmetu. Burada mehirmişil değil. Kadın için mehir olarak o kölenin ona bir sene hizmet etmesi vardır. Kocası da aynı zamanda. Diyeceksiniz ki hani kalbul mevdu idi. E onun da şöyleşin. Lennehu lamma khadama habidil mevla. Lennehu köle. Lamma khadama ha veyahutta şan lamma köle karısına hizmet edince. Bidil mevlaefin dişinin izniyle saraka enhu yahtum mevlahu. Sanki o mevlasına hizmet ediyor sayıldı. Hakikaten gerçekten ona hizmet ediyor. Ayrıca velenne hizmetel abd Kölenin karısına kendi karısına hizmet etmesi leyset bi haram. Bu haram değil. Niye? İzlâytelehu şalaful hürriyeti. Çünkü kölenin hürriyet şerefi yok ki. Haram olsun. Edebilir etçin. Raadi il mesele tuqat fuhimet bin ma sabaq. Bu mesele geçenden anlaşılmıştı. Vowawulhu bıqadmeti zevcil hürri. Oradan anlaşılmıştı, değil mi? Fehahunu burada sar rhabihâ açıkça söylemiş oldu onu. Ve al takame tuhû bir kimse köleşini azadetsa. Hangi şartla azalı diyor estaflu cariyetini? Hangi şartla azat ediyor cariyesini? ''Ala <gülüyor> enge ve ha'' ''Ala ve tezevvece'' ''Azat eden kişinin evlenmesi şartıyla'' ''Kiminle ha'' ''Azat ettiği o cariyeyle'' Adam cariyesine diyor ki ''Senin, seni benimle evlenmen şartıyla azat edeceğim'' diyor. ''Fakabilet'' Kadın da kabul ediyor. ''Fakabilet'' Nereye gider biliyor musunuz? Ondan sonra adam cariyesini azat ediyor ve nikah yapıyorlar Cariye de artık hürre oldu. Nikahı kabul ediyor. Böyle kabul etti. Velem ha mehren ama bu nikahta ne yapmadı efendi bir mehir cikletmedi cariye değil şimdi hürre oldu onun için. Fa'id quha sadaquha. O azat etmesi ne olur? Mehir olur. Ona azat etmişin mehir sayarız diyor burada. Neden? Delili kuvvetli. Hanabe bi Yusuf. Neden? Yanında Aleyhisselatu vesselam Çünkü Efendimiz Aleyhisselatu vesselam Ataka safiyyete, safiyye annemiz cariyesiydi, onu azat etti. Sümme tezevveceha, ondan sonra onu nikahladı. Ve ceala sadakaha, utkaha, mehvini de onu azat etmesi saydı. Efendimizin uygulaması var, ondan dolayı diyor. Ve <gülüyor> huma böyle diyor tabii, hadisin saat derecelerine girmiyor burada. Ve <gülüyor> huma, bu Ebu Yusuf'un görüşüydü. İndehuma kim oldu? İmam-ı Azam ile i̇mam Muhammed'e göre, laha mehrul misli, mehir madem ki cikredilmedi mehri mişil vardır ilişki veyahut da kalveti sahiha veyahut da birinin bunlar yok kabledi kul boşadıysa kalveti sahiha boşadıysa mut'a vardır mehri mişil dediği yerde mut'a suretini de aklınıza getirin niye lubutlani teşmiyeti maliyse bir malin azat etme mal değildir mal olmayan şeyi söylemesi batıldır ondan dolayı mehri mişil gerekir diyor fe aleyha estağfurullah ne? Evet. Bak demin kabul etti. Şimdi ebed. Mevla cariye içine diyor ki benimle evlenmen şartıyla seni azat edeceğim. Et diyor, etti onu da. Ondan sonra cariye diyor ki ben seninle evlenmem. Evet o demek. İraz ediyor evlenmekten. Cariye iraz etti. <gülüyor> Azattan sonra bahis konusu olan cariye ne yapıyor? Kabul etmiyor evlenmeyi. İraz ediyor. En tetezevecehu en tetezevece evlenmeşuhu onunla. Onunla evlenmesinden irade ediyor. Ey el Mevla, el Mevla huyu tefsir ediyor. Nefşuha tetezevecunun altındaki zamiri. En tetezevecehu en tetezevece nefsul emeti el Mevla. Cariyenin kendisi Mevla ile evlenmekten irade ediyor. Fe aleyha kıymetuhâ lehu. Fe aleyha vaciptir. <gülüyor> Ne kıymeti ve kendi kıymeti cari üzerine vaciptir. Kime ait olarak? Lehu, efendiye ait olarak kıymetini ödeşin o zaman. Yani azat bedevaya gitmez. Şartı yerine getirmedi. Faalel emeti, dolayısıyla bu cari üzerine vaciptir. Artık cari de değil aslında, hürre olmuştur. Entes a çalışması, kıymete nefşiha, kendi kıymeti kadar çalışması lazım. Kim için? Mevlaha mevlası için çalışıp efendiye onu verecek. İcmâh'ın ittifakla. Ve kâle züfer. İcmâh diyor, ondan sonra züfer şöyle dedi diyor. Ne dedi? La siâyete aleyha Hayır bu cariye. Artık hürürâ oldu. Onun çalışması diye bir şey yoktu. Niye? Lennâhâ innâ meltezemet en nikâhâ. Çünkü bu azatta neyi üstlendi? nikahı üstlendi, öyle değil mi? Evleneceğim dedi yani. Azat et bir bakalım. Lennâhâle malı üstlenmedi ki, niye siâye yaptırıyorsunuz? çalışta kazan da kıymetini öde. Maldır bu. Malı istenmedi ki bu. Dolayısıyla felavet cehel icabi malem telzemhu bu kadının üzerine almadığı sorumluluğu kadına gerekli kılma olmaz diyor. Bunun bir gerekçesi olamaz. Velen abicim delilimiz şu. Biz de diyoruz ki enna ha bu kadın şaratat el lil mevla menfaten. Mevlaya bir menfaati şart koştu. Nedir o? Kendisinin onunla evlendirmesi. Bu bir menfaat mevla için. Bir mukabele te'tiha azadına mukabil olarak bunu şart koştu. Felem mafate anhu. Mevladan e fevt olunca gerçekleşmeyin gel menfat menfat kan aleyhim mevla üzerine oldu en yan qudal azadı bozması mevlaya lazım oldu mevla azadı bozabilir fakat azat öyle bir şey ki gerçekleşti mi bozmakla bozulmaz. Rakina hubade vukuhu fakat azad mahk olduktan sonra rayun kadı bozulmaz. Öyleince fevcebe nakduhu manen o zaman bu azadı manen bozalım manen bozmak nasıl olur kıymetini ödemesiyle olur bu cariye çalışır kıymetini öder manen azat bu şekilde bozulmuş sayılır ve ödediği o kıymetle azat olmuş gibi kabul edilir bilzamisi ayeti aleyha çalışmayı kadına gerekli kılmakla ve la alen nikahı ittifakan ittifakla bu cariye nikahı zorlanamaz ha böyle söz vermiştin şimdi efendi bunu azat etti zorlayın bunu ben bunu zorlayacağım benimle evlenecek diyemez neden? Liyanne ha horretün. Kimi zorluyorsun? Azat etmeden önce cariyeydi zorlardın. Ama azat ettikten sonra artık cariye değil. Horre senin sahip olduğun bütün hakları o da sahip. Dolayısıyla zorlayamazsın onu. Hürredir çünkü. Orada kalabilir.